Selam sana Ahmedi nefesli yar Ey yukça selam sana Selam sana ya Habiballah Selam sana ya Nebi Allah Selam sana ya Resulallah